Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan e, sohbetimize devam ediyoruz. E, bir kardeşimiz, zekat verilirken nisabı geçen malın e, nisab dahil tamamının kırkta biri mi verilir yoksa düşme yapılır mı diye sormuş. Yani nisabı aşınca tabii nisabın kendisi de bil giriyor bildiğimiz gibi. Bir e, Asli ihtiyaçlar girmiyor zekata. Temel ihtiyaçlar dediğimiz. Yani zekattan muaf sayılan temel ihtiyaçlar e, şunlar oluyor. Hacı Asya'da de deniyor bunlara bilindiği gibi. Oturduğumuz ev. Evin muhtaat eşyası zekattan muaf. Arabamız ve arabalarımız. Kendimizin, eşimizin, çocuğumuzun, oğlumuzun, kızımızın arabaları olabilir. Bunlar e, satılık, mal, geliri getiren şeyler olmadığı için zekattan muaf. Bundan sonra Meslek aletleri varsa, mesleğini ifade edildiği ilim adamının diyelim kitapları, diğer bir sanatkarın evindeki bir takım sanata ait olan aletleri zekaten muaf sayılıyor. Ondan sonra bir aylık veya bir yıllık e, temel ihtiyaçları için ayrılan para. Bunlar gıda da olabilir. Mesela köyde bir yıllık diyelim ailenin ihtiyacı kadar buğday, arpa, hayvanların yem için, ee, bu arada işte fasulye, nohut vesaire diğer zeytin gibi bir yılda ailenin yiyeceği kadar gıda maddelerini ayırdık köy yerde kendi yetiştirdiğimiz ürünlerden. Bunlar ailenin temel ihtiyaçları. Bunlar zekatın ölçünün dışında kabul ediliyor temel ihtiyaç olarak. Şimdi bunların şehir yerdeki karşılığı para oluyor tabii ki. Yani şehir yerde buğday, arpa, nohut, mısır, fasulye vesaire yetiştirilmediği için bunlar parayla alınacak yıl boyunca. O zaman bir aylık veya bir yıllık aile ihtiyaçları dendiği zaman o ihtiyaçları karşılayacak kadar para akla geliyor. Bir aylığı esas alırsak diyelim 3 bin lirayla geçinen ailede 3 bin lira. Bir yıllık esas alırsak ki İslam alimleri daha tercih edilen görüş demişler bunun için. isterse bir yılı da bir kimse ölçü alabiliyor. O zaman tabii 12 ile bunu çarpmak lazım. O zaman 36 bin lirayı temel ihtiyaç olarak ayırma hakkımız var istersek. Ama bir ayı esas alırız, 3 bin liraya düşebiliriz. Bir yılı esas alırız, 12 ile çarparak 36 bin liraya da ölçü alabiliriz. Bunlar, bunlar zekaten muaf. Bunların dışında ayrıca nisap miktarı mala sahip olmak demek altın bazında 20 miskal ya da 20 dinar 80 gram ediyor. Osmanlı İmparatorluğu Anadolu kısmında 96 gramı ölçü almış bu arpa e, ...hesaplamasıyla yeni bir hesaplama yapılmış Osmanlı topraklarında. E, yani 95-100 gram dolaylarında neyse altın kadar ve onun karşılığı kadar paramız varsa... ...ki 8-9 bin lira falan ediyor günümüzün parasıyla. E, ve bir yılda geçtiyse üzerinden nisap miktarı mala sahibizlemi. Nisap miktarı da işte 9-10 bin liralık bir kısım oluyor elimizin altında. E, ondan sonrası diyelim 60 bin lira paramız var... Bunun içinde e, 9-10 bin lira da var nisap miktarı. O da zekata dahil oluyor hulasan. Nisap miktarı mesela koyunla uğraşanlarda 50 adet koyun var diyelim orta yerde. 40'ta 1 diyoruz 40'ı aşmış durumda. 40 kısmı ya da 39 koyun istisna değil. Nisabı aşınca nisabın kendisi de giriyor zekatı hesaplamasına. Aşmazsa o zaman zaten zekat gerekmiyor. Mesela 38 adet koyun var bir kimsenin. E, ağılında Kırkı bulmadığı için zekatı yok Bir yıl geçtiğini kabul edelim Fakat e, Kırkı açtığı anda elli adet koyunu var Bir yılda geçmiş Bunlardan bir adet koyunu zekat olarak Fakirlere vermesi lazım Veya kesip etini bir Kur'an kursunda öğrencilere falan e, zekat olarak intikal ettirmesi gerekiyor Şimdi bunun gibi e, nisap miktarı hulası aşılınca Artık e, nisabın kendisi de zekata hesaplamada dahil olmuş oluyor. Zekat veren kişi zekatını vereceği maldan bir yıllık ihtiyacını ayırır mı? Biraz önce söylediğimiz gibi ayırır. İsterse bir yıllık veya bir aylık da olabilir. Tercih kendisine kalmış burada. Bir yıllık ayrılırsa tabii çok yüksek bir rakam çıkıyor. İşte istina. E, nisabı da eklediğiniz zaman e, günümüzde 3 bin lira geçinen ailede neredeyse 36, 46, 45 bin lira gibi e, bir rakam ortaya çıkıyor. 4 bin lira geç daha yüksek tabii. 5 bin lira geçinen bir ailede e, dolayısıyla 60 bin lira gibi e, bir para zekat gerekmeyen temel ihtiyaçları için ayrılan yedek akçe gibi değerlendirilebiliyor. İstenirse tabii bu uygulanır. Değilse biz bir aylığı esas alırız diyebilir veya birikim varsa bir kardeşimiz. Bu birikim Allah'ın bana nimetidir, lütfudur. Ben e, yüzdeki bu şunu vereceğim derse bir yıl geçince yani. Halil hala, bereketli de olur. Temahis, Mahir İsl hocamız merhum. Bizim tasavvuf hocamız da 3.8'e menüsünde. O öyle diyordu. Yarın buradan mezun olunca işte din görevlisi olacaksınız, öğretmen olursunuz. Belli maaşlarınız olacak. Ancak kenarda biriktirip sizi zengin edecek kadar bir para tasarruf edince yıllar geçer. Bazen bu mümkün olmayabilir. Uzun zaman geçer. Fakat uzun zaman illa ben zekat yükümlüsü değilim diye fakirlere hiçbir şey vermemek makul değil. Yani bu yüzden size tavsiyem demişti o zaman. Maaşınızı alınca %2 buçüğünü bir kenara ayırın. Yani 1000 lira da 25 lira mesela, 3000 lira da 75 lira. Hepsi bu. 3000 lira da 75 lira'yı bir kenara ayırın. 3000 lira maaş alıyorsun öğretmen olarak. Bunu bir fakire veri verin. Her ay cebinizde maaşınızı koymadan %2 buçüğünü ayırın bir kenara. Bir fakire veri verin. Bir öğrenciye, diğer bir ihtiyaçlıya cebinizde temiz para gelsin. O zaman bütün cebinizde giren para. Zekatı verildikçe temiz para olarak, zekatı verilmiş bir para olarak girer. Bereketiniz görürsünüz diye rahmetli e, sınıfta öğrencileri uyarıyordu mesela. Bu güzel bir tavsiye aslında. E, zekat farz mı? Hemen maaşınızı alınca 4-3 bin lirayı aldınız. 75 bin lirayı fakire vermek farz mı? Değil tabii ki. Ama siz farz gibi düşünerek bir an önce ben paramı temizleyeyim dediğiniz zaman aylülala her gelen paranın yüzde iki buçunu kenara ayır ayrı fakirlere verse o zaman hep temiz para kasaya girmiş olur, cebimize girmiş olur. Ve zekatı ondan sonra vermeye ihtiyaç zaten kalmadığı belli. Hemen alır almaz vermişiz. Para temiz olarak zaten kasamıza veya cüzdanımıza girmiş mesela. Bu da bir yol. Burada takva ile fetva birleşmiş oluyor tabii ki. Tavsiye olarak güzel bir şey. İnsanı biraz cömertliğe de alıştırır kardeşlerine vermeye, yardım etmeye insanı ısındırır, sevdirir ee, ve güzel bir hal olarak onu o zaman değerlendirmiştik. Bir zaman zaman işte ilahiyat fakülte fakültelerinde fakültesinde falan da arkadaşlarımız maaşlarını daha muhtemet dönemlerinde teslim almadan yüzde iki öğrencilerin burs kısmına aktarılsın, ihtiyaçlı öğrencilere burs olarak dağıtılsın diye talimat verilmişti. Hala bazı ilahiyat fakültelerinde uygulanabiliyor. Yani bunlar e, farz. ...ince hesap yapılırsa olmadığı halde, farz olmadığı halde bir bakıma takva diyelim e, yönü tercih edilerek ayrı sınat e, yapmaya teşvik manasında olabilir. E, çok ince hesap yapıp da aman işte bir yıllık e, ölçü esas alayım ondan sonra nisabı aşarsa zekat vereyim demek kişiyi biraz cimriliğe itebilir. Onun için bir aylık acil deste aslı alınsa daha makul olur gibi görünüyor. Başka bir kardeşimiz o zaman köpek ticareti yapmak haram mıdır diye sormuş. Şimdi tabii köpeğin şeyine bağlı. Yani hangi alanda istifade edileceğine bağlı. Şimdi bildiğimiz gibi İslam'da müntefeo bir olan hayvanlar var. Yani kendi istifade edilen. Köpek de bunlardan birisi. Yani köpek iki çeşitli. Bir süs köpeği var. Evlerde beslenen, insanların yanına aldıkları, ettikleri. Bir de işe yarayan, istifade edilen köpek çeşidi var. İstifade edilenler işte ev ev bekçiliği bir, çoban köpeği iki, av köpeği üç. Ondan sonra narkotik köpek şey var günümüzde malum emniyetin, polis emniyet teşkilatının bu esrar kokain vesaire uyuşturucu tespitinde yaralandığı çok faydalı hayvanlar bunun gibi bir takım şeylerde teknik şeylerde kullanılan hayvanlar var. Bunlar Müntefəonbi olan hayvan çeşidine giriyor. Dolayısıyla bunları birilerinin yetiştirmesi lazım tabii ki. Bir narkotik köpeğinin uyuşturucuların yerini bulabilen yani bir tır, tırların bulunduğu bir alana bir iki tane köpeği salı veriyorsunuz gümrüklerde. Hayvanlar bir tarama yapıyor gümrükteki 25-30 tane tırı. Hangisinde uyuşturucu varsa, hayvan kokusundan gidip onu buluyor. Otobüs tırın lastiğinin içine diyelim, Esrar doldurulmuş mesela, uyuşturucu madde doldurulmuş. Köpek gidip hemen yalama başlıyor şeyi. Tırın lastiğini söktürüyorsun bakıyorsun içine, i̇şte 20 kilo esrar mesela yerleştirilmiş. O tırın lastiğinin içinde. Bunu kim buluyor? Köpek buluyor. Tek tek lastikleri sökelim. ...bakalım o olmuyor tabii ki... ...işte buna benzer mi... ...o köpek çok değerli bir hayvan... ...böyle bir kaçak ürünü... ...insanlara zararlı olan ürünü... ...bakıyorsun o hayvan bulabiliyor... ...şimdi dolayısıyla bu hayvan yetiştirilecek... ...kim yetiştirecek... ...çoğaltılacak... ...tabii bunu yetiştiren eğiten... ...satmak isteyecek emniyete... ...satabilir... ...bakın ticaret başladı... ...faydalıysa bir hayvan... ...bunun yetiştirilmesi... ...ve satışı da elbet caiz olur... ...burada kısaca faydalı mı değil mi ona bakılıyor... Fakat süs köpeği diyelim, evin içinde uzun tüylü, efendim evin her yerine gezip dolaşan, divanların üzerinde oturan, yatakların üzerinde gezen bir köpek türü düşünelim. Bunu bugünkü tıp bilimi de aslında evin içindeki köpeği onaylamıyor. Neden? Çünkü deniyor bu hayvanın tüyleri, ince tüyler gözle bile görülmeyecek derecede kopar bu hayvanın derisinden boşanır, havada uçuşur. Nefes alırken ciğerlere gider, orada kist meydana getirir diyorlar mesela. Ondan sonra bu hayvanın salyasında da problem oluyor. Salyası temiz kabul edilmiyor köpeklerin malum. Hayvan her yere girecek, çıkacak, divanların üzerine, üzerinde dolaşacak falan. Dolayısıyla salyası da oralara sıçrayacak, akacak ağzından. Kirletecek neresinden emin olabiliriz? Namaz kılacağız neresi temiz acaba mesela? Yani evin içine bir defa köpeğin sokulmasını Peygamberimiz nehyetmiş. Yani bu hayvanın evin içine sokulmasın demiş köpek için. O girerse melek girmez demiş mesela. Bir gün olmuş da Allah Resulü'nün evine küçük köpek yavrusu varmış kapının açık olduğu bir zamanda girmiş hayvan, divanın uygun olan bir yere gizlenmiş bir çeşit. Melek girmiyor eve. Peygamberimiz meleğin girmediğini fark ediyor. Neye girmediği konusunda evin içinde köpek var diyor. Köpeğin olduğu yere biz girmeyiz. Bu simgesel bir örnek. Olsun diye. Melek aslında o anda gelmez. Daha sonra gelir. Köpeğin girdiğini çıktığını istediği yerden izleyebilir ama... Ee, ümmete bir örnek olsun diye e, kapının içeri girmiyor, bekliyor dışarıda. Neden girmedin girmiyorsun deyince, köpek var içeride, köpeğin olduğu yere biz girmeyiz diyor melek mesela. Onun üzerine Peygamberim araştırıyorlar ki, bir köpek yavrusu girmiş içeriye, bir yere gizlenmiş, hayvan oradan çıkarılınca melek girmiş oluyor falan. Simgesel bir örnek olarak yaşanmış. Şimdi o yüzden e, bu evde köpek besleyen kardeşlerimiz biraz bunun üzerine düşünmeliler bu hayvanın salyasının temiz olmadığını, efendim e, tüylerinin e, zaman zaman yerlerinden koparak havada uçuştuğunu, nefes alırken ciğerlerini çektiğini ve kist rahatsız olduğunu falan, bir de kuduz mikrobu tehlikesi ayrıca söz konusu bu gibi hayvanlarda. E, bunlardan uzak durun. Bunların yetiştirilmesi, ticaretinin yapılması, alım-satımı zaten caiz olmaz ama ger gör ki bugün onların fiyatları, öyle sanıyorum, süs köpeklerin fiyatı, öbür av köpeklerin, narkotik köpeklerin belki birkaç mislidir ve bunu varlıklıca kesim aldığı için evlerine, parası olan kesim aldığı için yüksek fiyatlar alıp satılmış olabiliyor. De bunun alınıp satılması, ticaretin yapılması caiz olmaz. Ama diğerlerinin işe yaradığı için caiz olduğunu söyleyebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz, ''Hocam, diyor kadınların çalışması hakkında İslam'ın hükümleri nedir?'' diye sormuş. Yani kadınlar elbette çalışabilir. Yani buna bir engel yok. Yeter ki İslami ölçüler içinde çalışma olsun. Bugün köylümüz, kentimiz e, ayrıca çalışmasını sürdürür. İşte fındık toplamadır. Bir takım bahçeleri çapalama e, vesaire konularına, bahçeden e, domates, biber vesaire gibi e, şeyleri sulama, çapalama ondan sonra toplama, meyveleri gibi konularda hanımlar da kocalarıyla birlikte yardımcı oluyorlar mesela. Kırsal kesimde. Şehir hayatında bazı hanımefendi meslek sahibi oluyor mesela doktor çıkmış hanımefendi büro açıyor kolejiyle birlikte veya müstakil hanımlara hitap eden bir meslek olarak o, o branşı seçtiyse kadın hastalıkları gibi bir branşı hizmetini sürdürüyor mühendis olan bir hanımefendi aynı şekilde çizimler yapıyor öğretmen hanım kardeşlerimiz Kur'an-kerim kursu hoca hanımefendiler hanım Kur'an kurslarında ve diğer yerlerde dersler anlatıyorlar mesela. Bir hizmet üretiyorlar. emeğin karşılığı olan maaşlarını tabii ki alırlar. Yani bu gibi İslam'a uygun olan mesleklerde, hizmetlerde bir hanım kardeşimizin çalışmasında İslam'ın bir sakınca söz konusu olmaz. Allah Resulü döneminde de e, tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha çok hanımları ev içi hizmetlere yönlendirmiş. Kızı Fatıma'ya Hazreti Ali ile evlenince ya Ali sen demiş dışarıdaki ağır işleri, evi, evin maaşiyetini sağlama, ve diğer konular sana ait. Ey kızım Fatıma sen de ev içi hizmetlerine yönel demiş. Tavsiye olarak kendi kızına. Dolayısıyla Hazret Fatıma da daha çok ev içi hizmetleri yapıyormuş. Gelen giden misafir vesaire konulara o ilgileniyor. Mesela bir gün Peygamberimiz Sadatü Aleyhisselam Hazreti evine kızının evine gidince Hazret Fatıma e, evin işte e, bu bulgur ihtiyacı gibi ya da un e, değirmeni deriz elle çevrilen e, bir iki taş arasında işte buğdayı ve diğer e, ürünleri e, bu un haline getiren veya bulgur haline getiren bir taş vardır e, onu çeviriyormuş Hazreti Fatıma tabi sıcak iklim çöl iklimi mekkenin bulunduğu yerler Medine'nin bulunduğu yerler sıcak yerler ter ter içinde onu çevirirken bulgur veya un yapmaya çalışırken yorgun bir halde peygamberimiz girmiş içeriye. İşte kızının tabii o şekil çok sıcakta ağır bir işi yapmakta olduğunu görünce biraz üzülmüş de peygamberimiz. İşte babacığım görüyorsun biraz yoruluyorum demiş. Acaba bana bir yardımcı hizmetçi düşünülmez mi demiş. Hani Ali ile görüşseniz veya böyle bir imkan olabilir mi demiş Peygamberimiz Hazreti Fatıma. Peygamberimiz haklısın kızım demiş sana bir yardımcı lazım ama şu anda bu imkanlarımız yok demiş. Ali'nin de benim de şu anda buna imkanımız yok görünüyor. Hele bir sabret demiş Peygamberimiz. Neyse aradan belki bir iki üç yıl ne kadar zaman geçtiyse işte ganimetler falan gelmeye başlayıp Beytülmal'den de ee, imkanlar e, gelişince Allah Resulü ya Fatıma demiş kızına, sana bir yardımcı e, hizmetçi verme imkanı oldu ve Hazreti Fatıma'ya bir hizmetçi tahsis edilmiş mesela. Yemek yapımında, diğer konularda ev hizmetlerinde yardımcı olsun diye bir hizmetçi tahsis edilmiş. Şimdi Bunlar şartlarla ilgili konular. Yani maruf olan konularda e, kendi yapabildiğini hanımefendi yapar ama yardımcı ihtiyaç olduğu durumlarda maddi imkanlar el veriyorsa elbette eve temizlikçi getirilir, eve sürekli aşçı alınır, sürekli e, her gün evde bulunmak üzere isti, hizmetçi istihdamı yollarına gidilebilir. Bunlar maruf denilen ayetlerde, hadislerde örfleşmiş, iyi bilinen ailenin sosyal seviyesine göre sağlanan imkanlar oluyor. Kısaca hanım kardeşlerimizin e, gerek evin içindeki hizmetleri görürken gerek dışarıda da, kendi mesleklerine Daha önceden meslek edilmişlerse Uygun işlerde İslami ölçü tarafından çalışmaları Hep caiz görülmüş Yüzyıllarca da bunlar olmuş Ama daha çok e, Evin maiyetini sağlamak Erkeklerin üzerine vacip olduğu için e, Kadın çalışmaya zorlanamıyor Mecbur da değil Ama çalışırsa Eve de getiri sağlarsa e, Ve kendi gelirini de Eve harcama yoluna gider Hanım kardeşimiz Aynen kocasının sadaka sevabı aldığı gibi erkeğe göre hanımın iki kat sevap kazanıcı peygamberimiz hadislerine ifade buyurmuş. Yani kadının kazancı da eve harcanırsa e, evin eğer ihtiyacı varsa hanımın çalıştığına kazancını eve harcamasına kocasına göre iki kat sadaka sevabı alır diye peygamberimiz hadislerinde ifade buyurmuş. Yani bu yüzden hanımların çalışmasına teşvik edildiğini söyleyebiliyoruz ama ee, çalışmaya da zorlanamıyor Çalıştığı takdirde İslami ölçüler içinde Buna bir engel söz konusu olmuyor Başka bir kardeşimiz Bir alışverişte Alınan kapora e, Alışveriş bozulduktan sonra e, Ödenmek zorunda mıdır diye sormuş bir kardeşimiz İşte bu kapora Dört e, mezhebin üçüne göre Büyük çoğunluğa göre yani Alışveriş yapılmadığı gerçekleşmediği takdirde geri verilir Mesela bir daire almak üzere 10 bin lira kapora, kapora verdik diyelim. 3 gün süre istedik. Almak istiyorduk. Tabi gelecek paramız var, alacaklarımız var. 2-3 gün içinde toparlarım. Ödemeyi yaparım diye anlaştık. Ev sahibi satıcıyla. 10 bin lira da kapora verdik başkasına satmasın diye. 3 gün içinde alacaklarımızı almaya çalıştık, çabaladık. Bir türlü alamadık. Daireyi alma imkanımız kalmadı mesela. Geldik satıcıya. Kusura bakmayın. Alacaklarım vardı bunları toparlayamadım. Burayı alamıyorum. Dediniz 10 bin lira yanacak mı geri mi alınacak? Çünkü çünkü burada dikkatli bir esneklik var. 3 bin lira verebilirdik, 5 bin lira olabilirdi, 10 bin lira, 20 bin lira olabilirdi bu. Yani kaporanın miktarı da şey, göreceli bir konu. Ama biz 10 bin lira verdiğimizi düşünelim. Bu para yanarsa, geri alınamazsa neyin karşılığı olarak? Ee, o satıcıda kalacak. Efendim üç gün içinde ben bunu başkasına satabilirdim, beklettim, zarar ettim. Bu yüzden e, bu on bin lira bende kalmalı derse e, daire sahibi ya üç gün içinde başka müşteri gelmediyse, o parayı veren çıkmadıysa, e, yalan söylüyorsa, menfaati halaldir oldum zarar gördüm bu da belli değil. Yani bunlar şüpheli konular yani müteahhidin burada zarar gördüğünü söylemek doğru değil. Üç gün içinde bunu ben başkanı satardım demesi bazen olabilir bazen olamayabilir. Kesin bir şey söylemek burada söz konusu değil. Kısaca büyük çoğunluk islam alimine demişler burada müteahhidin bir hakkı doğmuyor 10 bin liranın geri verilmesi gerekir. Alışveriş olmazsa diye e, sonuca ulaşmışlar. Fakat biz günümüzde şunu ilave ediyoruz. Eğer e, bu alışverişle ilgili bir masraf yapıldıysa fiili olarak evi gezdirme etme, arabayla gelme gitme diyelim bin lira bir masraf yapıldı bu üç günlük süre içinde veya ilk görüşmeler sırasında ee, bazen noterden taahhütname de olabiliyor ee, satış taahhüdü oluyor veya alım taahhüdü gibi sağlamlaştırma bakımından buna benzer bir masraf yapıldıysa on bin liradan sadece bu kesilebilir diyoruz. Fiili masraf, makbuz karşılığı yapıldıysa bu kesilebilir. Bin lira masraf olduysa dokuz bin liranın geri iade edilmesi gerekir diyoruz. Kapora ile ilgili mezheplerin ana görüşü bu. Yalnız kağıdı şurayı bir kimse mecbur olmadığı halde bir borcu üstlendiyse ki kapora bunlardan birisidir demiş. Yani o on bin lira vermeyebilirdi müteahhide. Verdiğine göre yük altına girmiş. Bunu göze almış durumda. Kendi göze aldığına göre bu zararı ben bu evi alamazsam on bin tane yansın, müteahhite kalsın diye böyle bir anlayışla, sözleşmeyle bunu bıraktığı için kendi aleyhine olan bir şeyi kendi rızasıyla razı olmuş, bırakmış olur ve bu satıcı nezdine kalır Bu azlınıfta kalan bir görüş yalnız. Mezheplerin büyük çoğunluğu Hanefi mezhebi başta bu görüşe uymamışlar. Demişler bunun bir karşılığı yok, alışveriş yapılmadıysa bunun geri verilmesi gerekir demişler. Bir kardeşimiz hocam diyor, camiye ihtiyaç cuma günü için midir yoksa beş vakit namaz için mi camiye ihtiyaç vardır diye sormuş. Evet camiye ihtiyaç tabii ki sadece cuma için değil, beş vakit namaz için e, cami ihtiyacı vardır. Cuma namazı için ayrıca daha da önemli olarak bir yerde toplanma ihtiyacı, daha büyük camide toplanma ihtiyacı vardır. Şimdi Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam dönemine bakarsak bildiğimiz gibi Mekke-i Mükerreme döneminde düzgün mescit edinme, beş vakit namazı cemaatle kılma imkanı olamadı. Mesela Erkam bin Ebil Erkam evinde zaman zaman peygamberimiz vesabeler toplanıyorlar orada topluca namaz kılıyorlardı. Bazen kabe Muazzama yanında namaz kılmaya kalkışınca da saldırıya uğruyor, uğruyorlardı. Peygamberimize saldırıldı zaman zaman. kabe muazzama yakın namaz kılayım derken. Hazreti Ebubekir saldırıya uğradı ve dolayısıyla müşriklerin açıkça gördüğü, bulunduğu yerlerde namaz kılamıyorlardı. Fakat Medine-i Münevvere'ye hicret ederken malum Küba'da Peygamberimiz 10-12 gün kadar kaldı. Oradaki bir sahabenin kabile mensubu evinde misafir olarak kaldı. Hemen orasını mescit haline getirdiler. Namaz kılma alanı meydana getirdiler. Peygamber Efendimiz'e hoş geldin için gelenler, ziyaret için o günlerde oraya gelenler hemen namaz vakitlerinde namazları cemaatle kılmaya başladılar. Kuba'daki o sahabenin evinde. Bir cuma sabahı bilindiği gibi Allah Resulü Medine'ye münevere, hicret devam ediyor. Kuba'da kaldı. 10-12 gün kadar oradan Medine-i geçecek. Ki Kuba 5-6-7 kilometredir bildiğimiz gibi Medine-i merkezine. Oradan Cuma günü kuşluk vakti çıkıyorlar. Ee, biraz 2-3 kilometre 4 kilometre kadar gidince şimdiki Cuma mescidi deniyor. Bir hurmalığın yakınına gelince Cuma namazıyla ilgili ayetler nazir olur rivayete göre. Daha yoldayken nesebli yailüden iman cuma günü e, size namaz için nida olunduğu zaman ezan okunduğu zaman yani öğlen namaz vakti girince fesav Allah'ın zikrine koşunuz. Yani Allah'ın zikri burada namaz ve hutbe olarak tefsir edilmiş. Namaza, cuma namazına ve cuma hutbesine koşunuz. Ve alç versi bırakın. Hangi işi yapıyorsunuz? O işi bırakın ve namaza koşunuz. Ondan sonra ve idâ kul yâtsilâtu fenteşirâtu ve idâ kul yâtsilâtu namaz eda edildi kılındığı zaman. Cuma namazı kılın diyelim. Fenteşirâfîlâtu. Yeryüzüne dağılınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki Cuma namazından sonra tatil yok. Yani biz de Cuma gün tatildir falan deriz. Halbuki ayet-i kerimede ve idâ kul yâtsilâtu fenteşirâfîlâtu vebdugû mifâdillâhi Cuma namazı kılındığı zaman Cuma'nızı kıldıktan sonra yeryüzüne dağılın buyuruyor Cenab-ı Hak. Daha önceki işinize, gücünüze iş yerinize dağılın. Ne işte uğraşıyorsanız Allah'ını Allah'ın i kereminden arayınız. Yani rızık aramaya çalışmaya devam ediniz buyuruyor. Demek ki Cuma günü Cuma namazından sonra tatil yok. Hemen herkesin kendi meşgul olduğu işin başına dönmesi Ayet-i Kerime'de, Kur'an-ı Kerim'de istenmiş ve Allah'ın rızkından da talepte bulunması. Yani ticari amaçlı olan faaliyetin içindeyse ticaretle uğraşması, gelir elde etmek için gayret sarf etmesi de Ayet-i Kerime'de yer almış. İşte Cuma namazıyla alakalı olan Ayet-i Kerime'lerde ana esaslar bunlar. Şimdi buradan hareket edilerek, tabi Allah'ın Resulü hemen Cuma namazı diye bir namazın öğlen üzere kılınacağı vahiyle gelince Sahabeleri hemen o hurmalığın kenarına bir yer düzgün hale getirilmesini istiyor. Orada namaz kılınacak. Ve ilk cuma namazını Allah Resulü orada kıldırıyor, yolda. Ve şimdi orada cuma mescidi diye çok güzel taşlardan falan duvarları örülmüş, baya büyükçe bir cami yapılmış son yıllarda. Kuba ile Medine-i arasında cuma mesleği, o mescit bugün ziyaret edilen yerlerden. Cuma'dan sonra peygamberimiz yoluna devam ediyor Medine-i merkezine. Bildiğimiz gibi Ebu Levensari Hazretleri'nin bulunduğu akrabası oraya misafir olarak yerleşiyor. Mesnebevi makul süre içinde hemen inşa ediliyor. Beş vakit namaz ve cuma namazı Mesnebevi'de kılınmaya başlanıyor. Şimdi beş vakit namazda kılınıyor aynı yerde. Cuma namazı da Mesnebevi'de kılınıyor. Şimdi ama bunun dışında başka mescidler de var. Mesela Mescid-i Kıbleteyn var. Del Mescidi var. Kuba Mescidi var. Medine içinde ve çevresinde. Peygamberimiz zamanında da birkaç mescid oluşmuş. uzaklıkta olan sahabeler her zaman Mesnevi'ye beş vakit gelemedikleri için hemen kendi yakınlarına mescid oluşturmuşlar. Ve orada beş vakit namaz kıl Ama cuma olunca onlar kapanıyor. Bir tek yerde cuma namazı kılınıyor. Nerede? mesnebevi de, Diğerleri kapalı oluyor Cuma günü. Mekke-i Mükerreme fethediliyor. Orada kâbe i Muazzama merkez alınıyor. Cuma namazı orada kılınıyor. Başka meslekler de oluşmuş Mekke-i Mükerreme'de. Ama onlar da kapalıyor Cuma günü. Dolayısıyla Cuma namazının bir yerde ve çok büyük bir cemaatle kılınması bir asrın üzerinde aslında bir, bir buçuk asır süreyle Devam ettirilmiş. Bir şehir veya kasabada bir tek camide çok büyük cemaatlere cuma namazı kılınır. Bu esas üzerinden hareket edilmiş. İkinci bir mescit, mümkün mertebe cemaat bölünmesin diye tek ana merkezde ve oranın valisi en üst yöneticisi kimse genelde o kıldırıyor veya onun yetki verdiği kimse kıldırıyor. Merkezde ise harife kıldırıyor. Peygamberimiz cumayı kıldırmış. Hz. Ebu Bekir cuma namazını kıldırmış. Hazreti Ömer aynı şekilde cuma namazını kıldırmış vakit namazlarında da Hazreti Ömer geldikçe mescide, Medine'de bulununca geçip mihraba namaz okulduruyor. Zaten bilindiği gibi namazdayken de Hazreti Ömer şey Ömer suikasta uğradı. Hançerlendi. Sırtından namazda secdeye vardığı zaman Hazreti Osman Hazreti Ömer hançerlendi. Ve o yara üzerine de zaten şehit oldular. Dolayısıyla e, Hazreti Osman da e, namaz kıldırdı ama cuma namazlarını Hazreti Osman kendi döneminde başka birini görevlendirmeyi tercih etti. Daha düzgün konuşan, daha düzgün namaz kıldıran birine ihtiyaç olacak diye düşündü Hazreti Osman. Kendi yerine başka birini görevlendirdi. Diğer yerlerde de buna mezer görevlendirmeler yapıldı. Ama tabii müştehit imamlar dönemine gelince bir, bir buçuk asır geçince şehirler daha da büyüdü dolayısıyla bir camide toplanmak çok zorluklar meydana getirmeye başladı. Bu defa ikinci cami, üçüncü cami ihtiyacı şartların zorlamasıyla ortaya çıktı. Hatta iki, üç yerde cuma namazına fetvayı zorlayarak istemeyi istemeye bu fetvayı verdiler. Mesela şöyle olmuş. Yani Bağdat'ta bir tek camide cuma namazı kılınırken peygamberimizden bir buçuk asır sonra oluyor bu hadise. İkinci bir Cuma kılınan yer yok. Bir gün Cuma e, sabahı, bir haftada Cuma Cuma sabahı Türkiye'den çok yağışlar olmuş, gelen seller dizle nehri e, taşmış. E, dolayısıyla bir tek köprü varmış şehrin içinde karşıdan karşıya geçmek köprüyü almış götürmüş. Cuma saati yaklaşmış, Cuma namazı kılınacak tarafa karşı taraftaklar geçemiyorlar, seller köprüyü götürdüğü için. Ondan sonra o tarafta olan ulema demişler, şartlar bunu gerektirdi. Şehir ikiye bölündü yani. Nehirden karşı tarafa geçemiyoruz. Burada da cuma namazı kılınsın. Ve Bağdat'ta iki camide cuma namazı kılınma uygulaması o şekilde başlatılmış. Şartlar zorladığı için. Burası bu şekilde şehirler büyüdükçe kış mevsiminde camilerin almaması gibi sebeplerle ikinci, üçüncü yerde cuma namazı kılınmaya fetvalar verildikçe, üçüncü yerde beşinci, onuncu yerde artık konu genişlemiş. Tabii çok abartılı hale gelince de küçük küçük fabrika odalarında bazı öğrenci yurtlarına varıncaya kadar cuma namazı kılınır hale gelmiş. Dolayısıyla bu şartların zorlamasıyla meydana gelen bir haldir. Asıl olan büyük cemaatlerle daha az camilerde, ana camilerde cuma namazı kılınmak Allah Resulü döneminde ve bir asrın üzerindeki dönemlerde e, uygulama olarak gelmiş. Mesela bugün e, ben 1985'te Riyad'da kaldığım dönemde Suudi Arabistan'da e, birkaç camide kılınıyordu. Cuma mescid diyorlar onlara ona göre büyük yapılmış şeyleri müsait çevreleri bahçeleri cemaat cami içine sığmazsa dışarılarda cemaat uzayıp gidiyor ve dolayısıyla gelen herkes yer bulabiliyor cuma mescidinde diğer onun dışındaki cami ve mescitler cuma günü kapalı oluyordu mesela hmm. mahalle arasında çok mescitler var aslında kolaylık olsun diye 5 vakit namazda o mescidler kullanılıyor fakat cuma günü geldiği zaman küçük olanlar kapatılıyor sadece ana camilerde cuma namazı kılınıyor. Doğru olan ve güzel olan da bu. Keşke memleketimizde de çok büyük cuma mescidi diyebileceğimiz cumaların kılındığı büyük camiler meydana gelsin. Diğer küçük küçük mesciler de aralarında olmaya devam etsin. Sadece beş vakit namaz amacıyla. Beş vakit namazı yetecek kadar diyelim. Küçük mescit. Çünkü beş vakit namaza çok sınırlı cemaat geliyor. 40-50 kişi, 100 kişi diyelim en fazla. Şimdi 100 kişinin ee, namaz kıldığı bir yerde cuma günü 5000 kişi oluyor yerine göre şimdi 5000 kişiye göre büyük bir cami yapıyorsunuz. Sair zamanda 80, 100 kişi, 110 kişi geliyor mesela. 3 5 6 ise 7'si saf oluyor o kadar. Dolayısıyla bir takım camilerin şu anda e, üst katları bile kullanılmadan altta Kur'an kursu gibi bir yere mescit haline getirilmiş, halı döşenmiş. Küçük yerde ısıtma kolay olur diye 5 e, vakit namazı kılan yerler var mesela, kıldıran yerler var. Yani hulansa işte bu camiler beş vakit namazı için mi, cuma için mi, herkes için diyoruz ama e, keşke cumaların e, cuma mescidi diye daha geniş alanlarda e, kılınma uygulaması getirilse daha faydalı olabilir. Çok kalabalıklarla kılınacak cuma namazının bereketi, e, hatiplerimizin, imam kardeşlerimizi vereceği mesaj çok daha etkili ve güzel olur diyebiliyoruz. Tabi ikinci bir konu da bu camilerimizin Allah Resulü dönemindeki uygulamasında kadın erkek herkes camiden istifade konusunda eş değerde kabul ediliyor genelde. Yani dolayısıyla kadın erkek cemaate devam edebiliyor. Efendim burada sohbetimiz okularken hepinize hayırlı günler dilerim.